Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim Diyarbakır'da Mehmet, anne hakkı hangi durumlarda evladın üstünden çıkar? Hangi durumlarda evlat annesini reddedebilir? Hangi durumlarda evlat annesini reddedebilir? Bu dehşet bir soru. Hiçbir durumda evlat annesini reddedemez, babasını reddedemez. Haleri ne olursa olsun, isterse kafir olsun, isterse müşrik olsun. Ne olursa olsun onu reddedemez. Yani analıktan reddedemez, babalıktan reddedemez. Onlara yardım etmesi gerekir. Onlara teşekkür borçludur çünkü. Allah öyle buyurmuştu ayet kelimede Allah'a şükret, anana babana teşekkür et. Şükret. Şükre layıktır. Kula düşen, şükür sahibi olmaktır. Şükreden bir kul olmaktır. Ana da baba da şükre, teşekküre layıktır. Onun için hiçbir şekilde onu red edemez. Bir mümin olarak onu red edemez. Yanlışları ne olursa olsun mutlaka hakkını ödemek gerekir. En güzel şekilde muamele etmek gerekir. Öf bile dememek gerekir. O ne söylerse söylesin, ne yaparsa yapsın, öf bile dememesi gerekir. Onu ne zaman reddedebilir? Hiçbir şekilde, hiçbir zaman. Evet. Kendisi doğru yapacak. <gülüyor> Yanlış yapmayacak. Ona uyması gerekmiyor. Tabi olması gerekmiyor. İtaat etmesi gerekmiyor. Eğer yanlıştaysa, yanlış yola davet ediyorsa, küfre, şirke davet ediyorsa, evet uyması gerekmez. Onun o küfrüne, şirkine, saygı da göstermesi gerekmez. Ama öf bile dememesi lazım. İncitmemesi lazım. Bir çocuğa, bir bebeğe nasıl muamele ediliyorsa, öyle muamele edilmesi lazım. Efendim Bursa'dan Enes Yıldırım günde 3-4 defa tövbe ediyoruz, pişman oluyoruz. Yaptığımız günahlardan dolayı tövbe ettikten sonra tekrar aynı günaha düşüyoruz. Bunun için yapmamız gereken bir şey var mıdır? Bu halde nasıl kurtulmak istiyoruz? Evet, mutlaka yanlışımız ne olursa olsun ondan kurtulmaya çalışıyoruz. Bu halde olmayan kimse var mıdır? Hiç kimse yoktur. Herkes yanlış yapıyor. Yanlış yapmayan hiç kimse yoktur. Günaha düşmeyen hiç kimse yoktur. O ki beşerdir. Mutlaka yanlış da yapar. Yaptığı yanlışları tekrar tekrar da işleyebilir. Önemli olan o yanlışından sonra, günahından sonra tövbe etmesidir. Bir günahı günde 10 seferde işlese 10 sefer tövbe etmesi gerekir. Öyle ki günaha ısrar etmiş olmasın. Sonra gücü yetmiyorsa Rabbinden yardım isteyecek. Bana yardım et ya Rabbi diyecek. Bana yardım et bundan kurtulmak istiyorum. Sana karşı mahcup olmak istemiyorum. Onun için gücüm yetmiyor bana yardım et demesi gerekir. Bunu söylerken bir de çabasıyla gayretiyle o yanlışından günahından da kurtulmaya çalışması gerekir. Eğer böyle yaparsa inşallah Allah'ın yardımı gelir ve kurtulur. Evet, ne olursa olsun sürekli tövbe halinde olması gerekir. Allah peygamberlerini anlatırken evet daima tövbe ederdi. Buyurur. Daima Allah'a dönerlerdi. Kul mutlaka bir şeyler onu başka tarafa çekebilir. Hangi tarafa dönerse dönsün farkına vardığı andan itibaren Allah'a dönmesi gerekir. Tövbe dönmek demek zaten Allah'a dönmek. Evet hep yanlış yapıyoruz ve hep de dönmemiz gerekir. Tövbe süreklidir. Efendim ilk bölümde bir soru sormuştu Hz. Adem'le, Hz. Havva annemizle alakalı. Demişti, bir de birçok insanın Hz. Adem yasak meyveyi yemeseydi biz de cennette olurduk düşüncesi doğru mudur? Diye sormuş ha. efendim. Kesinlikle bu yanlıştı. Allah bunu neden bize böyle haber veriyor? Hz. Adem o yasak meyveyi yerken biz de onunla beraberdik. Bütün insanlık Adem bile hava anemizden gelmedir. O bunu yerken, yasak meyveyi Rabbine asi olurken biz de onunla beraberdik. Allah biliyor, zaten öyle takdir etmişti. Yasak meyveyi yiyeceğini de biliyordu. Dünya hayatını onun için hazırlamış, onlar için hazırlamış zaten. Adem deyince bir tek Hazreti Adem'i anlamak doğru değil. Bütün ademler, her bir insan bir ademdir. Adem. Adem kelime manası itibarıyla olmayan varlık demektir. Yoktan yaratmış olduğu varlık demektir. Allah'ın yoktan yaratmış olduğu varlık demektir. Şimdi dünyadayız. Bakalım. Biz de yasak meyveyi yiyor muyuz? Yemiyor muyuz? Allah'ın koyduğu sınırı çiğniyor muyuz? Çiğnemiyor muyuz? Günde en az 10 defa, 50 defa, 100 defa Aynı yanlışları yapıyoruz. Adem babamızın yaptığı yanlışları yapıyoruz. Hiç yanlış yapmayan kimse var mıdır? Diğer peygamberler de buna dahil. Evet. Bu durumda eğer o yasak meyveden yemeseydi cennete olurdu demek yanlıştır. Cenneti hak etmemiz lazım. Cenneti hak edebilmek için yanlış yapmamak gerekmiyor. Günah işlememek gerekmiyor. Yanlış yapınca, günah işleyince tevbe etmek, istiğfar etmek gerekiyor. Öyle ki Allah'ın isimleri tecelli etsin. Kul Rabbini tanısın. Bu alem Rabbimizi tanıma alemidir. Marifetullah'a sahip olma alemidir. Rabbimizi tanıyıp, marifete sahip olup, O'nu sevme, aşık olma alemidir. Hayat bunun içindir. Allah böyle takdir etmiş. Kullarım beni tanısınlar diye, iman etsinler diye, Abd olsunlar diye, rahmet olsunlar diye. Dünya hayatı olmazsa, kul varlık olmaz. Varlığını tadamaz. Onun için buyurmuştu. İnsanı yaratıp dünyaya gönderdim ki varlığını tatsın diye. Evet, bir zahiri varlığı var, bir de manevi varlığı vardır. Zahiri varlığını zaten tadıyor. Evet, yemekle, içmekle, üşümekle, terlemekle, hasta olmakla her halükarda varlığını tadıyor. Zahiri varlığını, topraktan olan, çamurdan olan tarafını tadıyor. Bir de manevi olarak tatması gerekir. Manevi olarak Allah'ın kendisine nefrettiği ruhu tatması gerekir. Kendinde Rabbini, Rabbinin güzelliğini, Rabbinin isimlerini tatması gerekiyor. Yoksa insan olmaz, yoksa Hz. insan olmaz. Evet, bu ikisi arasında zahiriyle manevi varlığı arasında bir de tercih yapması gerekir ki manevi hayatının, manevi varlığının önde olması gerekir. Hayatın bir gayesi var, Allah'ın üzerimizde bir muradi vardır. Yoksa, Adem babamız yasak meyveden yemeseydi cennette olurduk demek, evet doğru değil, evet, Allah ezelden ebede her şeyi bilendir ve mutlaka hükmünü öyle vermiştir. Evet. Efendim, Ankara'dan Hacı Gül, bir mürşitten el almıştım, tesbihat almıştım, onu da sürekli yapamıyorum. Bunun günahı var mıdır? Kesinlikle bunun günahı yoktur. Bir mürşitten el aldım demek de doğru değildir. Bir mürşitten el değil, gönül almamız gerekir. O'nun gönlünü almamız gerekir. O'nun gönlüne girmemiz gerekir. El almakla bir şey kazanmış olmuyoruz. Evet. Gönül almak, gönlüne girmek, gönlünü almak ne demektir? O'nunla beraber olmak. O'nu sevmek. O'nun sevdiğini sevmek. O'nun yürüdüğü yolda yürümek. O'nun bizim için istediğini istemek. Ne istiyor bizden? Kul olmamızı, Allah'a yakın olmamızı, mukarrabun olmamızı, Veli olmamızı, Allah'a dost olmamızı istiyor. Yoksa işte gittim tabi oldum, el aldım, tesbihatı yapıyorum, bu sadece bize sevap kazandırır. Ama vazgeçtiysek o sevaptan vazgeçtik. Ama eğer biat ediliyorsa, Allah'a dost olmak üzere biat edildiyse, Allah'ın eli onların eli üzerindedir dedi. Eğer bundan vazgeçersen ne olur? Allah'a dost olmaktan vazgeçmiştir. Ama devam edersen ne olur? Allah'ın eli onun eli üzerindedir demek ne demektir? Allah işi onunla yapar. Allah onun Allah'a verdiği sözü karşılık olarak Allah o sözü tutar. Her ne için biat etmişse Allah onu ikram eder. Sözü Allah'a vermiş Allah'ın... Allah'a biat etmiş çünkü o. Ama neden tabi olduğumuzu, niçin tabi olduğumuzu, neyi kazanacağımızı, nasıl kazanacağımızı bilmiyorsak böyle bir tabiyet de konusu değildir. Onun için Allah buyurdu, kim biatını bozarsa o onun aleyhinedir. bir biatında sadık olursa evet, Allah onu ikram eder herhangi bir günahı yoktur ama daha önce yaptığı o ibadette mahrum kalmış olur. Evet. Efendim Nide'den ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz. Dizimde platin var. Secdeye varamıyorum. Oturarak namaz kılıyorum ama söylenene göre mahşer gününde namaz kılanların secdeden dolayı yüzleri nur içerisinde olur. Bu durumda ben secdeye varamadığımdan dolayı bundan mahrum mu kalacağım? Haşa. Secdeyi doğru anlamak gerekir. Secde sadece bedenin üzerindeki başı yere koymak değildir. Evet. Gönlünü yere koymaktır. Gönlünü. Gönlünü Allah'ın huzuruna miraca çıkarmaktır. Allah'ın huzurunda gönül başını yere koymaktır. Yoksa zahiri olarak başını yere koymak secde değildir. Eğer biri zahiri olarak başını koyduğu yere ama Allah'ın huzurunda başı yerde değilse o secde etmiş midir? Etmemiştir. Gönül başı neredeyse onun başı oradadır. Aynı şekilde ne buydu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Eğer ayakta kılamıyorsanız oturarak kılın. Oturarak kılamıyorsanız yatarak kılın. Yatarak kılan başı nerede secdeye geliyor? Oturarak kılan da zaten başını yere koyamıyor. Yaratan yarattığını bilmez mi? Yani kulun mazereti olsun, başını secdeye koyamasın, başını herhangi bir şeye koysun veya başını sadece eğmiş olsun. Nasıl ona senin secden kabul olmadığı denir? Evet, Asıl secde, Allah'ın huzurunda gönül başımızın secdede olmasıdır. Eğer zahiri olarak bir sorun varsa ve başımızı secdeye koyamıyorsak biz bundan mahrum kalır mıyız? Haşa! Hiç Allah'a yakışır mı böyle bir guru'ni mahrum etsin? O zaten bir yerden, bacağından sorun var, oradan mahrum kalmış. Onun karşılığı ayrıca onu alır. Nice sağlam insanlar var ki evet, secdeye yaklaşmıyor hem böyle sene bir sorunu sıkıntısı var, hem de Rabbine secde ediyor. O ötekinden iki kat daha fazla kazanıyor. Evet. Efendim Tekirdağ'dan da ismini vermek istemeyi izleyicimiz. Selamun Hocam. Ben bir soru soracaktım. Biz Tekirdağ'dan bir grubuz. Ders kağıdına baktığımda acaba dua ve rabıtayı zikirlerden önce mi yoksa sonra mı yapacağız? Komşularla beraber Muhammed Hüseyin Efendimiz'e tabi olduk. Rabbim bizi bu yoldan ayırmasın. Ona layık abd, Efendimiz'e layık derviş oluruz inşallah. Efendimiz'in ellerinden öperiz. Bu yola daha yeni girdik. Dualarını istiyoruz. Allah ondan razı olsun. Ve sizden de bizi aydınladığınız için Allah onu başımızdan eksik etmesin. İnşallah bu yolda doğru bir şekilde yürüyebiliriz. Demiştir. Allah kardeşlerimizden razı olsun. Kardeşlerimize selam olsun. Ders kağıtını çekmeden önce o rabıtayı yapıyoruz. Gönül bağını kuruyoruz. Rabıtalı şekilde zikrimizi yapıyoruz. Mesele gönüllerin beraber olmasıdır. Bununla beraber kardeşlerimiz bizi zaten dinlediğinde, takip ettiğinde, öğrenmeye, anlamaya çalıştığında evet yolculuk bütün hızıyla devam eder. Eğer biri bizimle beraber Allah'a kul olmayı kabul ettiyse, kulluğu kabul ettiyse, beraber yürümeyi, beraber Allah'ın ipine sarılmayı kabul ettiyse, onların sorumluluğu bize aittir. Allah bizi hem dünyada hem ahirette beraber eylesin, hesabı beraber vermeyi nasip etsin, ihsan etsin, ikram etsin. Bununla beraber Allah ait kelime de öyle buyuruyordu. O gün kıyamet günü her topluluğu, her cemaati, her ümmeti imamıyla beraber huzura alırız. Hesaba alırız. İmamıyla beraber huzura alıyorsa evet. Önce hesabı imama soruyor. Onun hesaba çekiyor. Evet. Her ümmetin içinden, cemaatin içinden bir şahit seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimizde onların hali ne olur dedi. Şahit örnek. İmamı, o şahidi yani Resulullah Efendimiz'in şahitliğinin ölçüsüne vurur. Resulullah Efendimiz'e ne kadar benzemiş, ne kadar onun gibi yapmış, ne kadar ona tabi olmuş. Dolayısıyla o şahitle, o imamla beraber olanlar da ne kadar şahide olmuş. Öyle buyurdu, şahide uymuş. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Andolsun ki gönderdiğimiz Resullere de soracağız, hesap soracağız. Resul gönderdiklerimize de hesap soracağız. Resulü hesaba çekerken, imamı hesaba çekerken bir de ne buyurdu? Ona sana ne cevap verildi? diye soracağız. Sana ne cevap verildi? Evet, Allah ayet-i de buyuruyor. Onlar derler ki, kurtuluşa erenler söylüyor bunu, Allah'a davet eden bir münadiyi işittik ve davete icabet ettik. Allah'a davet ediyordu. Allah'a imana davet ediyordu. Allah'ı sevmeye davet ediyordu. Allah'a aşıklığa davet ediyordu. Allah'a abd olmaya davet ediyordu. Allah'a teslim olmaya, Allah'tan haşyet duymaya davet ediyordu. Allah'a karşı edepli olmaya davet ediyordu. Allah'a davet ediyordu. Allah'ın rahmetine davet ediyordu. Allah'ın güzelliğinin tecellisine davet ediyordu. Biz de davetine icabet ettik. Hesabı sorarken sana ne cevap verildi? Allah'a davet edene soruluyor bu. Sana davet ettiklerin sana ne cevap verdi? Bu durumda o Allah'a davet eden her biriyle tek tek hesaba tabi tutulmuş olur. Her birinin hesabı Aynı zamanda ona sorulmuş olur. O cevap verecek. Bana şöyle cevap verdi. Bana şöyle uydu Beni şöyle kabul etti. Benimle şöyle yürüdü. Evet. Onun için hesap beraber görülür. Allah hesabımızı kolay eylesin inşallah. Evet. Bize sorulduğunda sana ne cevap verildi dediğinde davete icabet ettiler ya Rabbi demek istiyoruz. Sana gelmek için çabalarını, gayretlerini sarf ettiler ya Rabbi. Güçlerinin yetiyince öğrenmeye, anlamaya çalıştılar ya Rabbi. Senin vahyini evet, anlamak için ayetlerin üzerinde, isimlerinin üzerinde tefekkür etmeye, anlamaya çalıştılar ya Rabbi. Senin için fedakarlık yaptılar ya Rabbi. Seni sevdiler, seni istediler. Bunun için Evet, çabalarını gayretlerini sarf ettiyle, ya Rabbi demek istiyoruz çünkü. Evet. Efendim ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz. Efendimiz, biz sizin sohbetlerinizi dinliyoruz. Sohbetlerinizde aklınızı Allah yolunda kullanmamızı yani tefekküre davet ediyorsunuz. Ben de gönlümün el verdiği kadarıyla tefekküre başladım. Buralar hava bulutlu ve ben geceleri gökyüzüne bakarak tefekkür yapmaya çalışıyorum. Fark ettim ki tefekkürümde bilgi eksikliğimden dolayı zorluk çekiyorum. Bu konuda ne yapmalıyım? Nasıl düşünmeliyim? Bulutlardan yola çıkarak cevabınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Elinizden öperim demiş efendim. Allah razı olsun. Evet, tefekkür etmemiz gerekir. Bulutlara bakarken, göğe bakarken, aya, güneşe, yıldızlara bakarken, dünyaya bakarken. Taşlara, dağlara, deryalara bakarken tefekkür yapabiliriz. İnsana bakıp, kendimize bakıp tefekkür yapabiliriz. Ama öncelikle, özellikle bakmamız gereken, tefekkür etmemiz gereken Allah'ın isimleridir. El-esmaul-husna'dır. Onun için bütün kardeşlerimiz Allah'ın isimlerini öğrenmeye çalışmalıdır. Dinlemeye çalışmalıdır. Okuyup anlamaya çalışmalıdır. Rabbini tanırken, Rabbini isimlerinden tanırken, bir de o isim kendisinde ne kadar tecelli etmiş, Allah o ismiyle kendisine nerede, nasıl bir muamelede bulunmuş, onu anlamaya çalışmalıdır. Bu marifetullah'tır. Marifetullah olunca, bu imana dönüşür, aşka, muhabbete dönüşür. Amel ondan sonra gelir. Evet. İnsan Allah'ın aşkıyla dirilir. Yoksa Ölü mesabesindedir. Dirilince ne olur? Allah ile Allah'ın aşkıyla, imanıyla dirilince ne olur? Evet, Allah'ı sevdiği için, Allah için sever. Her şeyini Allah yolunda kurban edebilecek vasıfta kamil insan olur. Hazreti insan olur. Allah'ın güzelliği onun üzerinde tecelli eder. Meleklerin secde ettiği varlık olur. Allah'ın kendisine nefettiği ruh açığa çıkar. Perdeler üzerinden kakar. Dolayısıyla Allah'a yakın olur, veli olur, dost olur. İnsan bunun için yaratılmıştır. Başka bir şey için değil. Eğer insan kendini unutursa, Allah'ın kendisi üzerindeki muradını unutursa, imanını unutursa, aşkı, muhabbeti unutursa, abdiyeti unutursa, Rabbini tanımayı unutursa, birbiriyle uğraşır, bir şeylere sahip olmaya çalışır, hatta bunu bir de Allah adına yaptığını iddia eder. Oysa ki Allah'ın muradı, dünyaya sahip olmamız değildi. Sahip olduklarımızı, zannettiklerimizi Allah'a teslim etmemizdi. Allah yolunda kurban etmemizdi. Allah ile alışveriş yapmamızdi. Emanet olarak bize her neyi veriyorsa, onu Allah yolunda sarf edip, Allah'ın sevgisini, aşkını, muhabbetini kazanmamız değil. İmanımızı ispatlamamız değil. Bunu unutup, birbirimizle uğraşıp, süretli müstakimde olduğumuzu zannedersek, cennete doğru yolculuk yaptığımızı zannedersek evet, şeytanın tuzağına düşmüşüz demektir. Halimiz budur, ortadadır. Evet, Allah bizi Allah'ın muradını anlayanlardan eylesin. Efendim, İstanbul'dan Abdurrezzak Ekin üç sorum olacak. Birincisi, <gülüyor> Hz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazması yok diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de dört ayette ümmi kelimesi geçiyor. Bu ümmilik Kur'an kavramına göre mi yoksa halk, arasındaki, halk arasında kendi çıkarlarına göre mi yazıyorlar? İlk sorusu bu efendim. Allah ümmi dedi. Söylemiştim. Allah bir kelimeyi kullandıysa, kaç tane manaya geliyorsa, bütün o manaları, hepsini birden anlaman gerekir. Tek tek ve bir de birden anlaman gerekiyor. Hepsiyle anlaman gerekiyor. Ümmi, evet, okuması, yazması olmayan demek. Daha doğrusu, herhangi yanlış bir bilgiyle kirlenmemiş olan demektir. Öyle buyurdu bir de ayrıca, sen daha önce elinle bir şey yazmazdın, okumazdın. Daha önce yazmamış ve okumamış. Allah bir de ayrıca onu öyle beyan etti. Herhangi bir bilgiyle kirletmemiş. Öğrendiğini anlatmıyor. Allah'ın kendisine vahyettiğini söylüyor. Allah'ın kendisine vahyettiği bilgiden başka bilgisi yok diyor. Evet, ümmi okuma yazması bilgisi olmayan başka bir bilgiyle kirletmemiş. Yanlış kirli bir bilgiyle kirletmemiş olan demektir. Ümmi um, anne demektir bir de. Anne gönüllü, merhametli, şefkatli, size karşı rauf ve rahim, ana gibi, sizin ananız, o sizin için baba korumundadır buyurdu. Bununla beraber ümmü gönül, evet. anne gönüllü, merhametli böyle manasındadır. Yoksa kimse onu bu şekilde e, kullanamaz. Demek doğru değildir. Kimse, kim onu kullanabilir? Allah onu koruyor. Allah hakikati söylüyor. Dışarıdan bir bilgiye sahip olsaydı sahabe de sahip değildi. İman ettikten sonra varsa bilgileri bıraktılar zaten. Onların bir tek bilgisi vardı. Kur'an. Onları gökteki yıldızlar gibi yapan Allah'ın vahyidir, Kur'an'dır. Bunun dışında bir bilgi mi var? Hakiki bir bilgi mi var? Gerisi insanın zannıdır, ürünüdür. Ne kadar vahye uygunsa o kadar kıymetli, değerlidir. Eğer vahiden tecelli ediyorsa o bilgi kıymetlidir, değerlidir. Yoksa tecelli etmiyorsa vahiden o sadece hayaldır, zandır, vehimdir. Evet. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede zan, ilimden hiçbir şeyle değildir. Onlar sadece zanna uyarlar. Zanna değil. Vahye uymak gerekir. Ve Resulullah Efendimiz'in sadece bilgisi, vahyin bilgisidir. Evet. Efendim izleyenimizin iki sorusunu birleştireyim efendim. <gülüyor> Kur'an kerimde ebedi olarak cennet ve cehennemde kalacaklar kelimesi, ebeda kelimesi ne anlam taşıyor? Sonsuzluk mu yoksa cennetin ve cehennemin var olduğu müddette mi anlamına geliyor? Bir de şefaat kelimesiyle alakalı sor soracaktım demiş. Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor ki Allah'tan başka şefaatçi, şefaatçiniz yoktur. Bu durumda var mı yok mu diye sormuş efendim. Evet. Cennet ebedi mi değil mi? Evet cennet ebedidir. Cehennem de ebedidir ama ebedi bir sonsuzluk mu yoksa herhangi bir şeyle kayıtlı midir? Ebedilik için Allah ayeti kerimede yerlerle gökler durdukça, yerde gök durdukça buyurdu. Buna beraber bu Allah'ın dilemesidir. Allah nasıl dilerse öyle yapar. Ebedi dediyse ebedidir. Neden? Mesela başka bir ayet-i kerimede Allah buyuruyordu. Onlar o tattıkları ölümden sonra bir daha ölüm tatmazlar. Ebedilik böyleymiş. Sonsuzluk. Yani Allah veriyorsa neden ona böyle başka bir mana vermeye çalışıyoruz? Bir daha ölüm tatmaz demek ebedidir. Bunun cennetlikler için söyledi. Ötekini, ötekini Allah biliyor. Ne zaman oradaki yerle gökyü yok ederse cenneti de yok eder, cehennemi de yok eder. Ama Allah vaadinden dönmez dedi. Allah kim sözünü Allah'tan daha sadık olabilir? Allah sözüne sadıktır dedi. Ebedi dediyse ebedi. Bir daha ölüm tatmazlar. Bir daha ölüm onlar için yoktur dediyse bu Ebedi olmuş oldu. Gerçek ebediyet olmuş oldu. Daha sonra nasıl bir muamele eder? O bilir. Kim bilir? Belki Allah'ın bizim şu anda bilmediğimiz ancak biz kendi üzerimizde tecelli eden Allah'ın isimlerini biliyoruz. Allah'ın isimleri sonsuzdur. Belki bizim bilmediğimiz başka isimlerle bize tecelli edip farklı farklı ikramda bulunur. Cennetlikler için. Onu bilemeyiz. Onu öbür tarafta anlarız. O öğretirse anlarız. Şimdi de buradan böyle hüküm verip, yok ebedi işte sınırlıdır. Allah sınır koymadı. Bir daha ölüm yok dediyse, öyledir. Cenneti de yok ise, cehennemi de yok ise başka bir alemde başka tecellilerle ikramda bulunur. Evet. Diğer soru kardeşimizin şefaat şefaat, şefaat Bütün şefaat Allah'a aittir. Doğru. Allah öyle buyurdu. Bütün şefaat Allah'a aittir. Aynı zamanda evet. Allah'ın bir ayetini, vahyeti bir ayeti okurken o konuyla ilgili bütün ayetleri yan yana koyup birden anlaman gerekir. Bütün şefaat Allah'a aittir. Evet. Birden ne buyurdu? O gün hiç kimse şefaat edemez. Allah'ın izin verdikleri müstesna dedi. Demek ki Allah bir de izin veriyormuş. Şefaat izini Allah veriyor. Dolayısıyla şefaat yine Allah'a aittir. O gün hiç kimse şefaat edemez. Allah'ın dünya hayatını yaşarken kendilerine bir vaadde bulundukları müstesna dedi. Dünya hayatında ona şefaat hakkı vermiş. Onlar müstesna dedi. Evet. Onlar şefaat eder. Allah vermiş o şefaat hakkını. Dolayısıyla Allah kime şefaat hakkı verirse versin Şefaat Allah'a aittir. Kimse kendi kafasına göre şefaat edemez yani. Ben şefaat ederim demez. Allah bir de söz vermişse sözü vermiştir. Aynı şekilde izin vermişse izin vermiştir. Rahman'ın izin verdikleri müstesna dedi. Evet niye Rahman ismini kullandığı Allah o rahmet olmuş da ondan insanlara rahmet olmuş, hidayet olmuş. Rahmeti tamamla diyor. Efendim Diyarbakır'dan İbrahim varoğlu Ben yaklaşık bir senedir tövbe etmişim. Secde ederek daha önce de hocamızın yanına yanına da geliyordum. Ama bu aralar gelemiyorum. Hocamızın desturu ile gelip görüşmek istiyorum. Hocamız gel derse geleceğim inşallah. Evet. Ne olursa olsun gelmek lazım. Evet, elbette ki gel diyoruz. Halımız ne olursa olsun. Evet. Gel diyoruz. Nasıl bir yanlışa düşersek düşelim. Evet. Gel diyoruz. Günahımız ne olursa olsun gel diyoruz. Ne kadar Rabbimizden kaçmış olursak olalım gel diyoruz. Kendimize ne kadar mazeretler üretip kaçtıysak geri dönmek istediğimizde ne diyoruz? Gel diyoruz. Gel Rabbimize gidelim. İşimiz var. Kim olursa olsun hali ne olursa olsun, ırkı ne olursa olsun, dili ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, hatta dini ne olursa olsun, gel diyoruz. Gel Rabbimize imar edelim. Gel Rabbimizi tanıyal. Gel, Sırat-ı Müstakhim'de Rabbimize koşalım. Evet, gel diyoruz. Mevlana'nın söylediği gibi, ne olursa ne ol gel yüz kere tövbe etmiş olsan da tövbeni bozmuş olsan da gel yüz kere değil yüz bin kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel diyoruz evet efendim Abdullah Bey Vandan bazı insanlar diyor ki bu dünyaya Allah peygamberimiz bu dünyayı Allah peygamberimiz için mi yaratmış yoksa tüm insanlar için mi yaratmış? Kardeşimiz bunu bir hadisten dolayı soruyor. Hadis okudurken eksik, yarısı okunuyor, yarısı okunmuyor. Evet. Allah öyle buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Allah levlâke levlâke lemâ halaqtu eflak buyurdu. Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım. Ama burada bunun öncesi vardır. Bürdü ki Allah'ın ilk yarattığı nur benim nurumdur. Ona hakikati Muhammediye denir. Sonra Allah bu nurdan çokça yarattı. Sayısını Allah'ın bildiği kadar evet, çokça yarattı. Bütün insanları yarattı yani. Gelmiş olan şu andaki bir de gelecek olan bütün insanların ruhunu o nurdan yarattı. Aynı ile yarattı. Sonra hitap edip Levla kelevla eflak dedi. Her bir kula bunu tek tek söyledi. Her bir kula tek tek. Dolayısıyla Allah dünyayı, alemleri Resulullah Efendimiz için yaratmış demesi doğru değildir. Bütün kulları için yaratmış, her bir kul için yaratmış. O ruhu taşıyan, Allah'ın kendisine nefeti rühü taşıyan kullar için yaratmış. Kendisine halife olsun diye. Ama Resulullah Efendimiz en öndedir ne olursa olsun en önde birinin olması her zaman gerekmez mi? Gerekiyor. En öndekidir. Manevi olarak bütün insanlığın babası, evet, Resulullah Efendimiz'dir. Adem babamızın da manevi babası gene odur. Ama Adem babamız da gene ilktir. Bütün insanlığın evet, zahiri olarak babası da odur. İlk. İlk ve önde. Onun için kullar Allah'a yolculuk yaparken Sırat-ı Müstakim'de Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla yolculuk yaparken varacakları yer son nokta hakikati Muhammediyedir. Oraya varması gerekir. Oraya varmadan hakikate eremez. Evet. Yine sağ olsun alimlerimiz bu konuda da böyle hemen böyle itiraz eder, böyle bir şey yoktur. Yok dersen mahrum kaldırsın, mahrum. Allah'ın sana nefreti bir ruh var mıdır Vardır. Neden onu yok sayıyorsun? Resulullah Efendimiz'e onunla aynı olmaktan ağır mı geliyor? Evet. Allah ona öyle buyurmuştur. Buna beraber bir kul o manevi yolculuğu yapıp oraya vardığında bu hitabı alır. Allah bu hitabı bir daha ona yapar. Ve bu her bir kulu için geçerlidir. Bu böyledir. Ama o yolculuğu yapmazsa ne olur? Kaybetmiş olur. Allah'ın kendisine nefeti ruhu kaybetmiş olur. Ne kendini tanır? Evet. Ne hakikatini tanır? Ne Rabbini tanır? Kim ne olmak istiyorsa Allah ona olur diyor. Duasını kabul ediyor. Eğer Hazreti insan olmak istiyorsa, Allah'a dost olmak, yakın olmak istiyorsa evet Allah olur diyor. Buyurun. Yol böyledir. Yok hayvan olmak istiyor. Hayvan gibi yaşamak istiyor. Dünyayı tercih ediyor. Nefsinin arzularını, isteklerini tercih ediyor. Allah olur diyor. Sen de öyle ol. Tercihi kula vermiş. Yolu göstermiş. İstersen peygamberine tabi olur peygamberlerine uyar, tabi olur, onları örnek alır, onların kazandığını kazanır, onlar gibi olursun. İstersen ters tarafa gider, şeytana dost olur, iblise dost olur, hayvan gibi, hatta hayvandan daha aşağı olursun. Tercih insanındır. Bunun içinde ne buyurdu? İnsanların çoğu akletmez, insanların çoğu şükretmez, insanların çoğu iman etmez. Çoğuluk iman etmiyormuş. Çoğunluk cehennemlikmiş. Çoğunluğa bakıp hüküm vermemek gerekir. Herkes Allah'a karşı sorumludur. Herkesin kendine bakması gerekir. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Zeynep. Selamun Aleyküm efendim. Öncelikle saygıyla o mübarek ellerinizden öpüyorum. Affınıza sığınarak sormak istiyorum. Fatiha'yı okurken Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyorsunuz ve benim çevrem bu konuyla ilgili çok eleştiriyor sizi. Sebebini açıklar mısınız diye sormuşlar. Evet. Bu eleştiriyi biz de aldık. Evet, vazierler arkadaşlar bizi bu şekilde eleştiriyor. Doğrudur. Eleştirmeleri de doğrudur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğimiz doğrudur. Ama mesela konuşurken alemlerin Rabbi diyoruz. Alemlerin Rabbi. Ama Fatiha'yı okurken Elhamdülillahi Rabbil Alemin yani Rabbi diyeceğimize Rabb diyormuşuz. Hatta bu böyle birçok alim tarafından eleştiriliyormuş. Hatta ona onu dinlemeyin deyip ailesini çevresini dinlemekten men etmeye çalışıyorlar. Sırf bundan dolayı. Rabbi değil de Rabb dediğimiz için. Bundan dolayı çamur atmaya çalışıyorlar. İnsanları bizden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Saatlerce, günlerce sohbetleri dinliyorlar. Buldukları yanlış buymuş. Rab değil de Rab diyormuşum. Rab bil alemin diyormuşum. Evet, olsun. Söyledim. Onları da seviyoruz. Onların attığı çamuru da seviyoruz. Buna beraber eğer biri mümin kardeşini eleştirdi ise, gıybetini yapıp çekiştirdi ise, Allah'a davet eden, Allah'ın vahyine davet eden, Allah'a dostluğa davet eden birini dinlemekten men etmeye çalıştıysa, durup kendine bakmalıdır, ben ne yapıyorum demelidir. Ama söyledim, Onları da seviyoruz. Çamur'u da seviyoruz. Belki dilimiz dönmüyor. Belki o kadar söyleyebiliyoruz. Rab diyemiyoruz. Belki R harfini kalın çıkarmak gerekiyor. Belki ince çıkarıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyeceğimize Rabbil Alemin demişiz. Resulullah Efendimiz buyurdu. Bu Kur'an yedi lehçe üzere indirilmiştir. Yani yedi farklı şiveyle okunabilir. Yedi demek sınırsız demektir. Yedi yetmiş sınırsız demek. Sayı değildir. Her biri dili neyse Arapçadaki kelimeleri okurken aynı ile okuyamayabilir. Farklı okuyor. Dili öyle çünkü. Dili öyle e, kelimeleri, harfleri çıkaramıyor. Mesela Türkçe konuşanlar kaf harfini söyleyemiyor. Kaf harfinin yerine g harfini okuyor. gaf diyor. G. Şimdi ona bu yanlış mı oldu diyeceğiz? Yok. Önemli olan manevi olarak onun neyi kastettiğidir. Neyi kastettiğidir. Dilinin o kelimeyi harfleri çıkarması değil. Hangi manayı kastettiğini bilmektir. Ne söylediğini bilmesi önemlidir. Buna beraber mesela Hazreti Ömer anlatıyordu. Mescide gittim. Yabancı dili konuşan biri, dışarıdan gelen biri mescitte namaz kılıyordu. Ama Fatiha'yı okurken Fatiha'yı alt üst etti. O kadar yanlış ok okudu ki neredeyse namazın üstünden adamı çekip götürüyordu. Selam verir vermez yakasını tutup Resulullah Efendimiz'in huzuruna götürdüm. Fatiha'yı yanlış okuyordu harfleri, kelimeleri yanlış söylüyordu. Hatta öyle ki mana değişiyordu. Götürdüm huzura, Ya Allah bu adam Fatiha'yı yanlış okuyor, okurken kelimeler yanlış çıkıyor ağzından, farklı mana almış oluyor. Diyor Resulullah Efendimiz, oturun dedi, sakin olun. Önce adama dönüp, oku bakayım dedi Fatiha'yı. Adam diyor Fatiha'yı okudu. Sonra dönüp bana, sen de oku dedi. Ben de okudum. Diyor, buyurdu ki, ikiniz de doğru okudunuz. Diyor Resulü Efendimiz, ikiniz de doğru okudunuz deyince, o anda cahiliyedeki bütün köfrüm, şirkim ortaya çıktı. Sonra diyor, kendimi toparladım. Dedim ki, ne yapıyorsun? Bunu söyleyen Allah'ın Resulü'dür. Doğru okudu değilse doğru okumuştur. Yani sen Allah'ın dinini ondan daha mı iyi biliyorsun deyip kendimi toparladım. Ama o anda cahiliyedeki bütün küfrüm ortaya çıktı. Mesele Resul Efendimiz'e bakmaktır. Allah kurulunun ne söylediğini bilmez mi? Bir de bunlar eğer demek ki Hazreti Musa'yı görseler evet konuşamıyordu. Allah buyuruyor öyle. Konuşurken Konuşmasında sorun var. O zaman onu hiç kabul etmezlerdi. Bu mu Allah'ın Peygamber olarak gönderdiği derlerdi. Böyle konuşanlar bir de cehaletini ortaya koyuyor. Ama ne olursa olsun işin içinde bir sorun var. Sorunun bir kaynağı var. Kaynağın ne olduğunu söyleyeyim. Bu Hazreti Adem'den beri öyledir. Evet. Kabil Habil'i haset ettiği için öldürdü. Kardeşini öldürüyor. Bu bir ibret. Niye Allah onun kurbanını kabul etmiş diye. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri, evet, Yusuf'u babası seviyor diye kuyuya atıyor. Ama bunu yapanlar kazanıyor mu? Hayır, kaybediyor. Kardeşlerimizi Allah'a, Allah'ı sevmeye davet ediyoruz. Allah için sevmeye davet ediyoruz. Yani eğer müminler, Müslümanlar, Rabbini arayanlar, eğer bizi seviyor, bizi dinliyor, bizimle beraber yürümeye çalışıyorsa, yani böyle ille de ona mani olmaya çalışıp bahaneler üretiyorsak, dönüp bir kendimize bakalım diye soralım kendimize. Yani yoksa biz Rabbimize iman etmemiş miyiz? bizim Rabbimizi sevmemiz gerekirken Allah diyenleri sevmemiz gerekirken Rabbini isteyenleri, Rabbini anlamaya, tanımaya çalışanları sevmeye çalışıp onlara yardım etmemiz gerekirken Allah yolundan alı koyuyoruz. Biz kime hizmet ediyoruz? Dememiz gerekmez mi? Evet, söyledim. Onlar da bizim kardeşimiz. Kim bizim için ne söylerse söylesin. Evet, insan kardeşimiz, mümin kardeşimiz, Müslüman kardeşimiz. Kardeşlerimizi bir olmaya, beraber olmaya, Allah ile olmaya davet ediyoruz. Allah'ın huzurunda mahcup olmamaya davet ediyoruz. Evet. Yoksa bizim için herhangi bir sorun yoktur. Ne kimseye bakarız, kimin ne söylediğine bakarız. Ne de ciddiye alırız. Bizim yeteri kadar derdimiz vardır. Biz Rabbimizi istiyoruz. Bizimle beraber olanların evet, Rablerinin rızasını, dostluğunu, cemalini, kazanmalarını istiyoruz. Evet, taş atanlara, çamur atanlara dönüp bakmıyoruz. Ama eğer dönüp bakıyorsak onlar da gelsin diye, rahmete ersin diye dönüp bakıyor, konuşuyoruz. Efendim, Aksaray'dan Recep Bıyık, sabah namazını camide kılıyoruz, cemaatle birlikte müsaba yapıyoruz, salavat getiriyoruz. Bazı imamlar buna katılmıyor, bunu yapmak bid'at midir? Evet, bid'at eğer bid'atın bid'at olabilmesi için İslam'ın, Allah'ın bir emrinin önüne koyulması lazım ki o emri iptal edince bid'at olur. Yoksa, güzel bir şey yapıyorsun, o güzeldir, o bidat olmaz. Cami'de namazdan sonra evet, el sıkışır tokalaşıyoruz, musafaha ya yapıyoruz. Bu bidat mıdır? Bidat değildir. Güzel bir şeydir. El sıkmanın neresi kötüdür, musafaha etmenin neresi kötüdür? Daha güzeli var mı Ne kadar güzel. Muhabbet artar, musafaha yaptığımızda evet birbirimize karşı samimiyetimiz artar, muhabbetimiz artar. Bu bidat olmaz. Bu güzel bir şeydir. Bu doğru bir şeydir. Ama bunun ile de bunun böyle olması gerekir desek o zaman yanlış olur. Bu güzeldir demek ayrı şey. Böyle olmazsa olmaz. Bu İslam'ın emridir. Bu namazdan sonra yapılması gerekendir desek o zaman yanlış olur. Ama yok o güzelliği hep beraber yaşayacaksın. İmam katılır veya katılmaz. O fark etmiyor. Ama katasaydı iyi olur yalnız. O da onlarla beraber o sıcaklığı tadar, yaşardı. Evet. Efendim, bir izleyicimiz, selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam. Eşim bana şiddet uyguluyor. Hatam yokken hatalısın diyor. Başkasına kızıp gelip benle kavga ediyor. Ne yapayım? Hocam sizden dua bekliyorum demiş. Evet. Eğer biri eşine şiddet uyguluyorsa, katası olmadığı halde sen hatalısın deyip şiddet uyguluyorsa o insanlıktan nasibini almamıştır. Oysa ki evlenirken, nikah kıyılırken Allah'ın emri, peygamberin kavliyle diyorsun, sen o nikahı kıyarken Allah'tan emanet alıyorsun. Emanetten Allah'tan alıyorsun sen onu. O senin kulunda değildir O senin kölünde iyidir. Allah'tan sana bir emanet. Gönlünün yanında sükun bulması gerektiği bir emanet sana huzur olması gereken, mutluluk, muhabbet olması gereken bir emanet. Aynı şey senin için de geçerlidir. Senin de ona karşı, evet, onun için huzur olman lazım, mutluluk olman lazım, saadet olman lazım. Yetmez. Bir de cennet olman lazım. Beraber, ebedi hayatınızı kazanmaya çalışırken, birbirinize yardım edip, yardımcı olmanız gerekir. Yok. Böyle bir hesap yoksa, Evet, gelip şiddet uyguluyor, sen hatalıyorsan diyor. Ama daha kötüsü var yalnız. Bütün bunu yapan, ben müminim diyor, bir de ben Müslümanım diyor. Ben insanım diyor, insan. İnsan insana zulmedebilir mi? İnsan en yakınına zulmedebilir mi? Nasıl yapıyorsun, nasıl beceriyorsun öyle? Yani bırak şiddet uygulamayı, bir insanın kalbini nasıl kırabiliyorsun öyle? Gönül Allah'ın evi. Oradan Allah'ın gazabını alıyorsun. O senin babanın mali değil. İnsan kendine zulmüydür. İnsan gerçekten evet. pek nankördür ve pek zalimdir. Ortadaki eşini nimet olarak görmesi gerekir. Allah'a şükretmesi gerekir. Gerekirken eşine de teşekkür etmesi gerekirken nimet olduğu için Nankörlük yapıyor, bir de zulm ediyor. Bilelim ki, insanlara, yakınlarımıza nasıl bir muamelede bulunuyorsak, Allah'tan öyle bir muameleye layık olmuş oluruz. Allah ayeti kerimede herkese elleriyle kazandıkları vardır. Her neyi yapmışsa onun karşılığını görür zerre kadar hayır, zerre kadar şer gökte de olsa yerin dibinde de olsa bir kayanın içinde de olsa Allah onu mutlaka karşınıza getirir dedi neyi karşına getiriyor? yaptığını sen zulmedeceksin Allah'tan rahmet isteyeceksin bu kötü bu nasıl bir hükümdür bu? insan nasıl böyle hüküm verebilir? ya da sen rahmet edeceksin seveceksin, ikram edeceksin başka bir muamele göreceksin bu mümkün müdür? Ya da rahmet edip, sevip, ikram edenle, zulmedip böyle haksızlık edeni Allah bir tutar mı? Nasıl bir hükümdür bu böyle? Kim ne yapıyorsa onun karşılığını mutlaka görür. Göreceği her neyse kendi elleriyle yaptığıdır, gönlüyle yaptığıdır, diliyle yaptığıdır. Düşüncesiyle, fikriyle yaptığıdır. Evet, eşler birbirine rahmet olmalıdır, huzur olmalıdır, muhabbet olmalıdır, birbirlerine hayır olup cennet olmaları gerekir. Birbirlerine teşekkür edip, birbirlerine yardım edip Allah yolunda beraber kazanmaları gerekirken, eğer ters tarafa gidiliyorsa, zulmediliyorsa, haksızlık ediliyorsa, şeytana bu şekilde taviz veriliyorsa insan en büyük zulmü kendine yapmıştır. Gideceği yeri hazırlanmıştır. İyilikler, güzellikler cennete vesiledir. Kötülükler, zulümler, yanlışlar, haksızlıklar, evet, hakaretler cehenneme sebeptir. Onun için buyurdu Resulullah Efendimiz cennete nimet yoktur. Herkes nimetini beraberinde götürür. Cehennemde ateş yoktur. Herkes ateşini beraberinde götürür. Azabını beraberinde götürür. Kendi elleriyle yaptıklarıdır. Evet. Efendim, Ankara'dan Hacı Akgül, üç beş kadın bir araya gelip hacca gidiyor. Bu ne derece doğru demiş efendim? Yüzde yüz doğrudur. Allah bütün kullarını oraya yol bulabilen, imkani olan herkesi, bütün insanları oraya davet eder ki, Beytullah'ı ziyaret etmek Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır dedik. Yok işte bekar çocuğu var gidemez, yok evi yok gidemez, yok işte kadın tek başına gidemez, evet Resulullah Efendimiz kadınların tek başına değil de bir mahremleriyle beraber gitmesini emretmiştir. Neden emretmiş böyle? Tehlike tehlikede olmasınlar diye bir sorun sıkıntı yaşamaz, yaşamasınlar diye. Evet, yolculuk yaparken 20 gün, 1 ay, bazı yerlerden 2 aylık yol gidiliyor. Karavanlarla yol gidiliyor. Bir kadının tek başına gitmesi elbette ki doğru değildir. Ama şimdi öyle midir? Hayır. Allah bir hüküm koymuşsa bu durumda o mutlaktır. Allah böyle bir hüküm koydu mu? Hayır. Duruma göre Resulullah Efendimiz evet ya yasa koyma hakkı vardır. Gerektiğinde Şartlar ortadan kalkınca da o yasakı ortadan kaldırır. Şu anda Resulullah Efendimiz olsaydı böyle bir sorun var mıdır? Hayır. 3-5 kişi, 5 kişi, 10 kişi her neyse uçakla gidiyor zaten. Biniyor 2-3 saat sonra oradadır. Dönerken de böyledir. Bir yolculuk, meşakkati, sorunu, sıkıntısı yoktur. Allah davet etti mi? Etti. Bir şart koydu mu? Şart koymadı. Şartı Resulullah Efendimiz koydu. Duruma göre. Duruma göre şartı koyar. O şartı her ne için koymuşsa gerekçeleri ortadan kalkınca şartı kaldır. Onun için doğrudur, uygundur, olması gerekir. Evet. Efendim programda sonuna gelmişiz. bir iki mesajla efendim. Efendim bir izleyicimiz. Selamünaleyküm efendim. Sizi çok seviyorum. Allah gönlünüze girmeyi nasip etsin. Allah sizi başımızdan eksik etmesin demiş efendim. Allah razı olsun. beraber efendim bir... Tekirdağ'dan Nurhan Aysal efendim. Aşk beni ulamış, ulağına kurban olan, Aşkı duymuş, dinlemiş, kulağına kurban olan, Gönlü cennet bahçesi, gönlüne kurban olan, Ağzı dili hep aşktır zikri. Ağzına, diline kurban olan, Boyuna, posuna, yürüdüğü yoluna, Ardı sıra ayağının izine, Hakkı gören gözüne, Çağırdığı Rabbine, aşka davetine, Ölem, ölem, ölem kurban olan, Can-ı ciğer babam, teknaza çevirdim. Beni baba, tekneza selam olsun. Bir farklı onun sessiz versiyonu, Huzurda susar, uzaktan feryat figan, Teşekkür ederim, teşekkür ederim tatırdığı ilahi aşka. Senin hamdinle hamdolsun. Can babam, canan babam, canım babacığım. Sizi çok ama çok seviyorum demiş efendim. Allah razı olsun. Evet, kardeşimize de selam olsun. Nurhan'a da selam olsun. Teknaz'a da selam olsun. Nurlu, nurlanmış bütün kardeşlerimize selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi. Aşkı, muhabbeti, zatının, sıfatının tecellisi, bütün kardeşlerimizin gönlüne olsun, bütün müminlerin, Müslümanların gönlüne, üzerine olsun inşallah. Allah bizi bir ve beraber eylesin, kardeş eylesin. Allah'ın muradını anlayıp, Allah'ın muradi üzerinde gerçekleşsin diye. Çabasını, gayretini sarf edenlerden eylesin. Ya Rabbi senden şunu istiyorum, bunu istiyorum diyenlerden değil, Ya Rabbi sen benden ne istiyorsun diyenlerden bunun gereğini yapıp yerine getirmeye çalışanlardan eylesin inşallah. Allah bizi yolunda yürüyüp ona vasıl olmak için, yakın olmak için, dost olmak için hayatını yaşayanlardan Allah yolunda her şeyini feda edip, kurban olabilecek vasıftaki insanlardan eylesin. Kardeşlerimize, muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, bazen birkaç soruya cevap aradık. Gücümüz yetince sormaya çalıştık. İnşallah soramadığımız soruları sormaya devam edeceğiz. Buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz efendim.